1978 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in kurt ile konuşması, Allah'ın Resulü Ensar'dan bir kişinin cenazesiyle beraber Baki mezarlığına giderken baktık ki bir kurt ön ayaklarını yaymış, yolun üzerinde durmaktadır, Hazreti Peygamber cemaat, bu kurt sizden bir pay istiyor, dedi, sahabiler, ey Allah'ın Resulü, senin görüşün nedir, dediler, Hazreti Peygamber, her sene bir sürüden bir koyun veriniz, dedi, Sahabiler, bu çoktur, dediler, Hazreti Peygamber bu sefer kurda, madem öyle sen de sürülerden kapmaya devam et diye işaret etti ve kurt kalkıp gitti.